Ekonomi, ekoloji Hazırlı eğitimdenler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 e, ...tarım e, gibi başlıklarda da neler olup bitmiş e, bu yılki raporda onlara değineceğiz. Ben e, raporla ilgili birkaç e, detaydan bahsettikten sonra sözü Barış'a vereceğim. E, bu e, arpa Komisyonu'nun 17. E, Türkiye İlerleme Raporu. 98 yılından beri bu raporlar her yıl yazılıyor. Ee, i̇lk yazıldığında bu rapor 80 sayfalık bir rapor olarak başlamış. Şu anda ilerleme raporları aşağı yukarı 1700-1800 sayfayı e, bulmuş durumda. 33 e, başlık üzerinden e, tabi bu başlıkların bir kısmı müzakere ediliyor bir kısmının üzerinde blokaj var bazıları müzakere e, edilemiyor. E, ancak işte bu konularla ilgili e, yasal mevzuat e, uyumu ne durumda? Ee, ne gibi gelişmeler olup bitiyor? Ee, bunlara bakıyor. Bunların bir manada e, fotoğrafını çekiyor ARPA komisyonu. E, bu tabii e, aşağı yukarı 10 yıldan 10 yıl civarında bir süredir e, ARPA Komisyonu başkanlığı yapan Jose Manuel e, Barroso ve komisyon heyetinin son e, Türkiye ilerleme raporu. Burada da bir şey değişikliği var artık yönetim değişikliği var bundan sonraki komisyon raporlarını başka bir ekip hazırlayacak bu noktada birkaç not daha aktarıp sözü barışa bırakacağım bu seneki 33 fasıl üzerinden AB müktesebatına uyum düzeyini ele aldığında komisyon 4 fasılda hiçbir ilerleme olmamış 3 fasılda sınırlı ilerleme olmuş 17 fasılda bazı ilerlemeler görülmüş 3 fasılda ilerleme 5 fasılda ise iyi düze düzeyde ilerleme olduğu kaydedilmiş raporda. Ee, şimdi Barış senin daha önce bu e, geçmişten bugüne e, bütün ilerleme raporlarında yer alan e, tabii 2012 yılında bu 2012'ye kadar bu çevre olarak geçiyordu ama 2012'den itibaren çevre evet, ve iklim, iklim değişikliği evet. olarak değiştirildi. Bu başlık senin bununla ilgili kıyaslamalı bir çalışman olmuştu. İstersen oradan başlayalım konuşmaya. Evet 98'den 2012'ye kadar ilerleme raporlarında çevre başlığını ele almıştım. Bunu üç bölümde incelemek mümkün. Bir ilk yıllardaki, sen de bahsetmiştin 80 sayfa rapor, bunun ancak birkaç paragrafı çevreye ayrılmıştı. Çevre. <gülüyor> Tabii Avrupa Birliği'nin çevre standartlarıyla, Türkiye'nin çevre standartlarının ancak uzun vadede ve çok maliyetli bir süreçten geçtikten sonra uyumlaştırabileceğinin altını çiziyor ilk raporlar. Tabii ilk raporlarda e, uyuma dair çok az konu var çünkü e, yasaların uyumlaştırması söz konusu değil. Genellikle bazı çabalara yer verilmiş, önemli sorunlar ele alınmış. Endüstriyel ve kentsel kirlenme, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, tehlikeli maddeler, GDO'lar, nükleer güvenlik, e, çevre konusunda bilgi erişim konusunda... ...Türkiye'nin önünde uzun bir yol olduğu, bir stratejik e, plan yapması gerektiği Avrupa Birliği'ne çevre konusunda uyum için... Ee, i̇lk yıllarda raporlar bu şekilde gidiyor hı hı. Uyum stratejileri nasıl uyum sağlanır İşte kapasite nasıl artırılır İdari kapasitesi nasıl artırılır ee, Yönetmelikler ve direktifler nasıl e, Türkiye e, hukukuna aksettirilir Bunlardan bahsediyor ee, Yıllar geçtikçe Yani bunu şeye de benzetmek lazım Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasıyla aslında uyumlu Yani ne kadar <gülüyor> zaman birliğe karşı Önem atfediliyor Siyasi olarak ekonomik olarak e, önem artıyor Çevre konusunda uyum Kapasi uyum çabaları da artıyor. Uyum politikaları da artıyor. İlk yıllar yani 98'den 2002'ye 2003'e kadar e, daha çok sorunların tespiti ve uzun vadeli bir e, strateji planlaması şeklinde geçiyor. 2000'li yıllarda 2002'den sonra özellikle Türkiye'nin diğer konularda AB'ye uyumu ile birlikte çevrede uyumda reformlar yapmaya başlıyor. Özellikle e, yeni mevzuatlar çıkarmaya başlıyor. Çevresel etki değerlendirme AB ile uyumlaştırılıyor. Uluslararası Sözleşmeleri imza atılıyor. Hepsini olmakla birlikte. Kartegener evet, evet. Biyo Güvenlik Protokolü, Montreal Protokolü, Birleşmiş Eşitler İklimi Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Yani Hı -hı. Bunlar 2003, 2002, 2003, 2004 yıllarında bu anlaşmalar onaylanıyor. Tabi belki bahsederiz. Aarhus ve e, Espo gibi iki anlaşma var önemli. Aarhus yargıya başvurma, karar vermeye yurtaş katılımı hı hı. ve e, bilgi erişim konusunda e, düzenlemeler yapan bir sözleşme. ve yani Türkiye buna henüz taraf değil. Espo'da sınır aşan çevresel etki değerlendirme sözleşmesiyle ilgili e, Türkiye bunları ancak üyelikle birlikte değerlendireceğini söylüyor. Yani Türkiye'nin neredeyse çevre konusunda Kırmızı çizgileri evet. bu diyebiliriz. Bu seneki rapora geçeceğiz ama bu seneki raporda Arhus'a bir e, atıf, atıf var. var. Evet, özellikle evet. E, yani çevre konusunda büyük tahribat e, yaratacağı düşünülen e, projelere özellikle halkın katılımı e, meselesinin Arhus e, Konvansiyonu'na... ...atıfla orada bir... E, ...yani imzalanmasının iyi olabileceği... ...konusunda bir atıf var orada. Evet. 2008-2009'a kadar... ...bir şey var. E, çabalar artıyor. idari kapasite artıyor. Ama... ...2009'dan sonra Türkiye'nin hevesi ...biraz belki düştükten sonra... E, ...çevre konusunda da e, uyum... ...özellikle birkaç konuda problemli alanları var. Birincisi doğa koruma. Hı hı. E, i̇kincisi iklim değişikliği. Üçüncüsü de idari kapasite. Doğa korumada... ...bir şey söyleyecek miyim? Yok yok. <gülüyor> doğa korumada... Dinleyiciler hatırlarlar tabiatı ve biyoçeşitliliği koruma kanun tasarısı vardı. AB ile uyumada altında meclise gelmişti. Bu tepkilerden sonra geri çekildi. Natura 2000 alanlarında Türkiye'de bir doğa envanterinin doğal çevre koruma ağı envanterinin çıkarılmış olmaması. 2B'ler i̇şte ulusal bir biyoçeşitliği stratejisinin olması gibi bir, olmaması gibi birçok doğa korumada uyumun alt düzeyde olduğuna dair atıf var. Evet. İkincisi iklim değişikliği başlığa giriyor. Avrupa Birliği'nin... ...iklim politikalarına uyuşmadığı söyleniyor... raporlarda e, ...ilerleme raporlarında... ...Türkiye'nin... E, ...yine bu sene de var... ...herhangi bir sergazı seragazı, e, ...hedefi yok... ...ve hedefi Hedef bu her evet. şeye sirayet ediyor... ...diğer bir kap konuda idari kapasite... ...yasa çıkarmak çok kolay ama bunları uygulayacak... E, ...teknik elemanınız, kapasiteniz, bilgi birikiminiz... ...olması gerekiyor... ...bu konuda ulusal bir çevre ajansının kurulmasını... ...öneriyor e, hı hı. Avrupa Birliği... ...bu henüz böyle bir çalışma yok... Hı hı. E, Bakanlıkların reorganizasyonu son 2, 3, yani son 4-5 yılda yaşadıklarımız, işte çevre ve ormanın iki ayrılması, çevre ve işleyicilik bakanlığı kurulması, orman ve su işleri bakanlığı kurulması. Ee, burada yani çevre ile kalkınma, büyüme arasında bir denge kurulmadığı ve daha çok büyük altyapı projelerinin e çevreye zarar verdiği ve önemli bir konuda son olarak... ...sürece yurttaşları STK'ların yeterince... ...katılmadığı, politikalara... ...katılmadığı diye bitirebiliyor. Yani doğa koruma, e, iklim değişikliği... ...ve idari kapasitenin e, azlığı... ...son yıllarda öne çıkan... gelişmeler arasında. Evet. Şimdi e, bununla ilgili Hı -hı. daha detaylı... ...konuşmaya devam edeceğiz ama bir şeyi... ...burada vurgulamak lazım... Ee, ...çevre başlığı açık bir başlık. Evet. evet. Farkında değiliz gibi. Yani. <gülüyor> evet. 2009'da yani 5 <gülüyor> sene oldu. 5 <gülüyor> sene oldu ve... 2009 evet 2009'da müzakere... Yani açık başlamışız. şunu da dinleyiciler için söyleyelim... ...açık başlık ne demek? Avrupa Birliği ile müzakere ederken... E, ...işte her müzakere alanını... E, ...yani şey yaptınız... E, ...açmak için gerekli bazı açılış kriterleri var... ...yerine getirilen... E, ...Türkiye'nin o açılış kriterlerini... ...yerine getirdiği varsayıldı... Hı hı. ...ve çevre başlığı açıldı... Ee, ve bu açık başlıkta, e, işte kaç sene oldu? 2006 sene oldu galiba. Daha da fazla. 2009, 5 e, yıldır biz müzakere ediyoruz beş yıl olmuş. bu Peki. başlığı. 5 ee, yılda e, hep sınırlı ilerleme. Ve hatta geriye doğru gidiş. E, çünkü yani e, Barış'ın da dediği gibi bu özellikle e, ilk yıllarda başlık açıldıktan sonra çevresel etki değerlendirme e, meselesi. ...ileriye doğru atılan bir adım olarak değerlendirilmişken... ...geçmiş raporlarda... E, ...şimdi özellikle son iki yıldır... E, ...yatay mevzuatta yapılan değişikliklerle... ...yani işte çevresel etki değerlendirme gibi... E, hı hı. ...yatay mevzuatta yapılan değişikliklerin... ...geriye gidiş olduğunu... ...çünkü sürekli istisna getirilmesinden bahsediyorum. Muafiyetler. Evet. Yani biz aslında bu açık başlıkta... ...şunu söylemek mümkün, geriye doğru gidiyoruz. Evet. Yatay mevzuatta... E bir başlıktan daha fazla başlığı ilgilendiren e, mevzuatlar e, anlamına geliyor. İşte daha çok herhalde enerji, e, tarım politikaları gibi başlıklara da değen e, mevzuatları kastediyor olabilir. Çok basit bir Birden fazla spesifik konuyu değil de çok fazla sayıda Hı -hı. E, diğer başka konuyu etkileyen e, yasalara. Evet. Yani chat sürecinin e, hem tarım hem Hı -hı. sanayi hem evet. e, enerji konularını evet. etkilemesi gibi. Şimdi geçen sene özellikle bu e, 27. fasıl. ÇED muafiyetleri, ÇED süreçlerine getirilen muafiyetler eleştirileriyle başlamıştı. Ve tabi bu değerlendirmelerde ilk sıralarda da mega projeler yer almıştı. Hep konuşuyoruz. Özellikle işte bu İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı, nükleer santrallar, işte HES'lerin ÇED süreçleri dışında bırakılması meselesi. Ve tabi ÇED'e daha geniş bir çerçeve getiren stratejik, çevresel değerlendirme ile ilgili çalışmalarında henüz başlamadığı ile ilgili bir yorum vardı orada stratejik çevresel değerlendirme de sadece Türkiye değil Türkiye'yi de Türkiyenin çevresindeki ülkeleri de biraz daha içine alan, bir e, uygulama 2004'ten bu yana bu ARPA Birliği'nde e, uygulanıyor, zorunlu. Fakat Türkiye'de bununla ilgili herhangi bir uyum çalışması e, yok. Bu senede yine e, ÇED'lerle ilgili e, başladı e, şey e, 27. fasıldaki eleştiriler. Fakat e, bu sefer <gülüyor> e, spesifik olarak mesela daha önceki yıllarda özellikle 2012 ve 2013 raporlarında çok spesifik e, proje adları e, geçiriliyordu. Bu sene herhangi bir e, atıf bu şekilde e, görmüyoruz e, raporda. Tabii ki yine e, bu chat konusuna getirilen ek muafiyetlerin e, yine e, AB mevzuatıyla... Ee, hiçbir e, tutarlılığı e, bulunmadığı e, gene bahsediliyor ve e, işte orada şey diyor yani e, bazı büyük altyapı projeleri HES'ler ve 3. köprü ÇED prosedürlerinin dışında kaldı ve işte Anayasa Mahkemesi müktesebatla uyumlu olmayan bir takım e, yatırımlara işte bu ÇED muafiyeti tanıyan e, şeyleri değişiklikleri e, iptal etti ve bu ÇED'lere ilişkin yapılan bu değişiklikler getirilen bu muafiyetler endişe yaratmaktadır şeklinde devam ediyor burada ben bir kısa Hı -hı. bir ara girmek istiyorum bu geçtiğimiz 15 yıl yani geçtiğimiz derken 17 yıl oldu geçtiğimiz yıllara baktığımızda şöyle bir yaklaşım görüyoruz aslında ilerleme, ne, hangi konularda ilerleniyor hangi konularda ilerlenmiyor diye baktığımızda teknik konularda ilerleme daha kolay mesela atık yönetimi, mesela su kalitesi evet. mesela gürültü e, kirliliği, hava kirliliği hava kirliliği konularında çünkü bunlar daha çok yatırım yatırım yaptığınızda karşılığını kısa ortada A alabileceğiniz şeyler. konular ve Türkiye orada bir herhangi çok bir sıkıntı yaşamıyor ama e, tarım gibi iklim gibi, enerji yatırımları gibi, altyapı yatırımları gibi ...sadece çevreyle ilgili olmayan birçok farklı alanı içine alan, Hı -hı. doğa koruma gibi... Yani ...sadece çevreye sıkıştırılamayacak kadar büyük konular söz konusu olduğunda... E, ...bunlarda gelişmeli çok daha zor oldu. Çünkü bütünlükçü bir politika izlenmediği için... ...en basına ÇED raporundan bile bunu anlayabiliriz. Evet. Bütünlükçü bir rapor pardon bir yaklaşım izlenmediği için... ...büyük konularda, çevreyi yaşam büyük konularda yermiştir... ...su, enerji konularında... E, ...orada ilerleme çok daha zor ve meşakkatli oluyor. Evet. Ee, mesela geçen seneki e, raporda şeye çok e, atıf vardı yine bu e, güya Avrupa Birliği'ne uyum e, demin senin de söylediğin gibi uyum çalışması için e, yapıldığı iddia edilen e, tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı. Bu e, meclise geldi. Hatta çok da üst sıralarda bir yerdeydi bir dönem tartışılmak üzere. Fakat tabii Türkiye'nin sıcak gündemi gereği çok alt sıralara düştü ve hatta tamamen gündemden düştü. Topyekün bu kanun tasarısını çıkaramadığı için de Türkiye başka bir takım yasalarda yönetmelik değişiklikleriyle işte sulak alanlar, milli parklar, orman alanları, zeytinlikler gibi e, yasaları tek tek delerek e, işte bunlar torba yani. yasalar içinde evet, evet torba yasaları bunlara da orada atıf var bu yapılan e, çalışmalar kesinlikle ABM müktesebatıyla uyumlu değildir e, buradan da ciddi bir hukuki boşluk e, yaratılıyor e, endişesi değerlendirmelerde yer almış isterseniz bir ara verelim, bir ara verelim. E, aradan sonra evet. tekrar konuşmaya devam edelim no more No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more When I wake up in the morning hold my hands and pray for rain I got a head full of ideas that are driving me insane It's a shame the way she makes me scrub the floor I ain't gonna If you're having a good time Then he finds you every time you slam the door for kicks his bedroom window it is made out of bricks the national guard stands around his door i ain't gonna work for maggie's bar no more about man and God-in-law Everybody says she's the brains behind Pa She's 68, but she says she's 54 I ain't gonna work for Maggie's Ma no more Just like I am But everybody wants you To be just like them They say sing while you sleep And I just get bored I ain't gonna work on Maggie's farm no more 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda dün açıklanan ARPA Birliği İlerleme Raporu'nun çevre faslını e, konuşuyorduk ilk bölümde. Bu bölümde de konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada e, Bob Dylan'dan Maggie's Farm adlı şarkıyı dinledik arada. E, şimdi e, ilk bölümde e, bahsettik ama... E, ben, benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi çevre faslında özellikle iklim değişikliği meselesine çok geniş bir yer ayrılmış olması. E burada işte Türkiye'nin hiçbir e, sera gazı emisyonu azaltım hedefinin olmaması, e, bu konuda hiçbir uyum e, çalışması içerisinde bulunmadığı ve e, 2015 yılında artık e, yeni bir küresel iklim değişikliği anlaşması, imzalanacak bu konuyla ilgili çalışmalar başlıyor ilk çeyrekte 2015'in ilk çeyreğinde ve dolayısıyla 2015'in işte sonlarına doğru da Paris'te e, muhtemelen de adı Paris anlaşması olarak geçecek şekilde yeni e, yeni Kyoto protokolünün e, yerini alacak anlaşma e, konusunda ki katkısını artık belirlemek zorundadır e, yani bize sürekli işte 2015'in ilk çeyreğinde e, Türkiye seragazı indirim hedefini e, veya daha doğrusu katkısını bu, katkısını, bu konudaki uluslararası anlaşma evet. katkısını evet. belirlemek zorunda belirlemek çıkmak zorunda, zorunda diye evet, yani şunu söylüyor işte Türkiye'nin özel şartları Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto kapsamında e, kabul edilmiştir e, ve Aralık 2013'te Türkiye 5. Ulusal Bildirimini yaptı ama orada da hala Herhangi bir ulusal e, serogaza azaltım hedefi koymadı dolayısıyla artık e, bu bu konudaki e, şeyini e, kararlılığını göstermek e, zorundadır. Dipnot düşelim var. Evet. çok aslında e, nazik davranmış burada <gülüyor> evet. rapor yani ulusal bildirimi yaptı diyor Türkiye ama 5. E, ulusal bildirimi yapmadı aslında. Hı hı. Onu söylemiş olalım ikinci <gülüyor> üçüncü dördüncü ve beşinciyi e, Aynı ad altından Aynı vermiş oldu. Beşinci ulusal bildirim verdi <gülüyor> o da. E aslında şöyle tabii geçen seneyle kıyaslandığında bu seneki çevre faslı fazla nazik. Yani e, yani şu... olarak. Kısal, <gülüyor> kısalmış buldum. Evet. Yani üç, üç, buçuk sayfayı şimdi biraz iki sayfayı biraz geçiyor. Ve yani daha derinlikli olabilir. Yani spesifik özel şeyler beklemiyorum çünkü... ...bunda yanlış anlaşılmasın yani... ...bu hı hı. rapor, ilerleme raporunun çevre başlığı... ...Türkiye'nin bütün çevre sorunlarını tek tek ele alacak... ...ve çözüm önerileri gösterecek değil... Evet. Ee, ...AB ile uyum konusunda... Uyum konusunda... ...hangi konularda evet. neler yapılıyor... Ee, ...ama onlarda bile... ...daha şey olabilir de daha altta çizilmesi... ...kesinlikle... Gereken... Ee, ...ama bence sonuç bölümünde... E, ...özet açısından... Hı hı. Önemli. ...şey var diyorsun orada bir... Evet, ...orada hakikaten yani... E, ...yekünü... O... <gülüyor> ...bir e, cümle var... E, o da şu işte Türkiye'nin e, büyüme kaygısıyla çevresel evet. önceliklerini dengelemesi meselesi aslında sorunun e, özü. Evet bu. bu. bu. bu. Tek Deniliyor. bir cümleyle geçmiş ama. Aa, i̇şte e, o cümle biraz daha detaylı olsa iyi biraz olabilirdi. Biraz daha detaylandırılsa evet iyi olabilirdi. Çünkü geçen şey daha detaylıydı o ve Hı -hı. bunu bakanlıkların reorganizasyonuna bağlamıştı. Evet. Hı -hı. Çünkü Şehir, Bakan, Şehir, Şehir Bakanlığı ağırlık olarak... ...kentleşme, kentsel dönüşüm konuşuyor, konuşuyor... ...uygulamaları yönde. Çevre biraz daha göz aradılıyor. İşte iklim dairesi... ...o zaman iklim şubesi Esparları'na kapatılmıştı. Hı hı. O, şu an orada olumlu bir atıf var. Olumlu, evet ona olumlu bir i̇klim, atıf var. Bölümün, i̇klim Departmanı, değişikliği dairesinin yeniden kurulmasını... ...idari kapasite için olumlu bir adım olduğu... ...belirtiliyor ama... ...orada da yine şöyle bir cümle var. İklim, çevre ve kalkınma gündemlerine ilişkin olarak bakanlıklar arasında tamamlayıcılığın şey. geliştirilmesi bir koordinasyonsuzluk bir koordinasyonsuzluk bir dağınıklık var bunların arasında bir e, geçişkenlik bir birlikte çalışma e, organizasyon e, gerekli diyor. Bir de uzun vadeli bir şey var. Onu ee, da söylemek lazım. Kısa yani çok kısa vadede 2015'in ilk yarısında e, Türkiye'nin katkısını anlaşmaya katkısını e, öğrencisiyle beraber bir de 2030 yılına hmm. daha orta uzun vade diyelim onu hmm. herhalde. Ee, Avrupa Birliği'nin 2030 ik 2030 e, iklim ve enerji çerçeve hedeflerine biraz bu konuda Türkiye'nin düşünmeye başlaması ve uyumu daha çok yakın yakınsama konusunda bir çalışmalar yapmak gerektiğini kısaca bir cümlede de olsa bir şey olarak atıyor yani ortaya evet. bir e, evet. şey atıyor. Avrupa Birliği'nin kendisinin aslında biraz <gülüyor> e, <gülüyor> çevre <gülüyor> ve iklim <gülüyor> önceliklerinin <gülüyor> hakikaten bir zayıflaması özellikle 2030 hedefleri de 2020 hedeflerinin oranında çok daha... E, Az kapsamlı veya hı hı. E, daha e, kolay erişilebilir hedefler, olması gerektiğinin altında hedefler e, eleştirisi geliyordu. Belki de e, Türkiye ile ilgili çevre ve iklim, bağışık, iklim değişikliği kısmı Türkiye'nin ilerleme raporunda bununla uyumlu olarak... E, ...geçmiş yıllara göre sanki biraz sönük kalmış e, gibi geldi bana. Evet. Bir de burada belki bahsetmemiz yani bir cümleyle geçirebileceğimiz iklimle ilgili konularda çok sayıda etkinlik düzenleniyor diyor. İklim meselesiyle ilgili önemli ölçüde bilinçlendirmeye yönelik organizasyonların arttırılması gerekiyor diyor. Geçen yıllık raporda da iklim değişikliğiyle mücadeleye ayak uydurma konusunda her seviyede farkındalık yaratma stratejisine ihtiyaç var denmişti. Belki buradan sivil toplum kuruluşları da çeşitli çevre platformları da yani buradan hem Mesaj kendilerine iyi hem de belki daha sonrası ileriye dönük olarak kendilerine mesajlar çıkartabilir. Evet. Bir de Avrupa Birliği çevre politikalarında. Ee, önemli istediği bir anda yerel yönetimler Kentlere büyük bir uğurlu var Burada da özellikle su Kalitesi başlığı altında ee, Büyükşehir yasasının Mart ayında e, yürürüne giren Büyükşehir ile birlikte e, Avrupa Birliği direktiflerinin Yani kentsel su atık Kentsel atık su Pardon direktifinin hı hı. Uygulamasının belki de daha kolaylaşacağı ve iyileştirilebileceği Konusunda e, bir yorum var Çünkü belki yatırımlar daha ...kolay e, olabiliyor... ...Büyükşehir yasasıyla birlikte. Evet. Evet. Bu fasılla ilgili... E, ...konuşacaklarımız bittiyse... ...belki kısa kısa... E, ...diğer fasıllardan e, bahsedebiliriz. E, <gülüyor> 11. fasıl var... E, ...Tarım ve Kırsal Kalkınma... ...başlığı. Burada bazı ilerlemeler kaydedilmiş. Genel olarak... ...Avrupa Birliği müktesebatına uyum hazırlıkları... ...erken düzeyde... Burada katılım öncesi kırsal kalkınma programının uygulanmasında ilerleme sağlandı diyor. Fakat tarımsal desteklerin ortak tarım politikası ile uyumlaştırılmasına yönelik Türkiye'nin herhangi bir stratejisi bulunmuyor. Yine tarım istatistiklerinin toplanmasına yönelik yine Türkiye'nin stratejisi yok, yok deniyor. 12. fasıl gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası. Burada da sınırlı ilerleme kaydetmiş Türkiye genel olarak e, müktesebata uyum hazırlıkları yine erken düzeyde. E, bu kapsamda da e, daha çok tabi burada hayvan refahı, işte hayvansal yan ürünler, hayvan hastalıkları ile e, mücadele konusunda kayda değer çabalara ihtiyaç var diyor ve yine e, tarımsal gıda işletmelerinin AV standartlarına yükseltilmesi konusunda daha fazla çabaya ihtiyaç var diyor. Ee, balıkçılık faslı yine erken düzeyde yine mevzuata uyum çalışmaları gerekiyor. 15. fasıl enerji tabi bunu aslında ayrıca belki bir programda ele, ele, ele almamız lazım. Burada ilerleme var diyor ve uyum hazırlıkları ileri düzeyde diyor ama e, tabi bunun bunu çok yani bu enerji arz güvenliği elektrik iç piyasası ve yenilenebilir enerji alanlarında ilerleme kaydedilmiştir diyor. Mesela bunlar biraz detaylandırılmaya muhtaç şeyler. Ya da çevre ilişkisi daha belki ortaya evet. konulması gereken. Yani şimdi evet. özellikle komisyon içinde enerji ve iklim fasıllarının da daha doğrusu iklim başlıklarının da birlikte ele alınmaya başlanmasıyla beraber daha yakın bir ilgi beklenirdi burada da ama bilmiyorum belki bu ABD'deki e, kabine değişikliğinde etkisi Hı. oldu mu ama genel olarak biraz piyasa odaklı bir değerlendirme raporu evet. izlenimde yarattı bende evet. açıkçası. Burada işte nükleer güvenlik radyasyon korunma konularında da işte uyum çalışmalarına ihtiyaç vardır deniyor. Ben aslında belki bir somaya atıf e, beklerdim. Yani özellikle bu maden termik kömür ilişkisi üzerine. Ee, belki ilerideki programlarımızdan... Ki orada atıp yapılabilecek şey de var yani ilo sözleşmesi üzerinden Aynen e, öyle. çok net bir bağlantı var. Ee, o da biraz es geçilmiş. Evet. Ee, belki ilerideki programlarımızdan birinde bu enerji, e, arpa Birliği ve enerji meselesini Ayrıca daha detaylı gerek. bir şekilde ele alırız. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...